Devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 40'tan başlıyoruz. <gülüyor> Allah sizi yaratan tabi bütün kainatı canlı ve cansız dediğin aslında canlı Allah değişik Allah diyor. <gülüyor> Allah sizi yaratan sonra rızkınızı veren Allah'ın Rahman sıfatı vardır. Onunla inşallah geniş hatırladım ama birkaç istek var daha. Yani. veren, Allah'ın Rahman sıfatı vardır. Rahman sıfatı dolayısıyla Allah her şeyin, her canlının rızkını verir. Başlıktan şey açıyor dünyada. Eee herkesin her hiçbir şey, insan, hayvan, bitki ne varsa her şeyin canlı kendisine asi olan, kendisine küfreden, kendisine tanımayan da olsa o rahmaz sıfatı dolayısıyla Allah bütün yarattığı canlıların rızkını verir. Onun için kendisine tanımış, tanımamış, reddetmiş, inkar etmiş veyahut da onun kulu olmuş bu kul olmuş canlıya ne varsa hepsini hak ne verir. Bu Allah'ın Rahman sıfatının tecellisidir. Onun masrafı da kendisidir. Yani orada neşrediliyor. Bir de Allah'ın Rahim sıfatı vardır. Rahim de sadece kendisini tanıyan, bilen, itaat eden kullarına vermesi. Hani ben şunu inci bir İnci arkasında arkasındaki hayal gibi dedi. Yani o ok, ok, ok, ok, ok, ok kulağına biraz daha fazlaca değer verir. Rahim sıfatı dolayısıyla, yani rahim sıfatı daha ince bir sıfattır, Rahman sıfatı bütün kâinatı bu Onun için, sonra rızkınızı veren, sonra sizi öldürecek, malum ölüm, verginin başına gelen ölüm, daha sonra sizi bilirtecek adamdır. Evet, dünyadan, dünyayı öyle geldik, canlandık. Dünyaya geldik, bir müddet dünyada misafir edildik. Ondan sonra diğer bir aleme geçtik. Öldük yani. O alemden tekrar başka girileceğiz dirileceğiz. Ama bunu reenkormasla karşı karıştırmayın. Reenkormasla İslami bir görüş değildir. Onlar zaman ki o uydur, uydurmuş. Hatta eee falan efan giden bir şeydir. Eee ee, tanıştı. ondan sonra kehir iletirceğiz. Hani sinireceğiz dünyada yaptıklarımızın hesabını vermek üzere. Ondan sonra bir daha ölüm yok. Ali onu devir bahsinde göreceğiz. Daha daha şunbuyu bir şekilde eee anlatmıştı. Artık ondan sonrası günahkar olanlar, bir müddet cehennemde, <gülüyor> cehennemde kalacaklar. Günahlarına kadar cezasını çekecekler. Sonra onları da Allah reddetmeyen, Allah'ı inkar etmeyen her günahkar cehennemden sonra cehennete girecektir. Yani onlara ebedi cehennem yok. Ebedi cehennem olanlar, Allah'ı edenler ona, itib o'na itibar etmeyenler, O'na, ona eş koşanlar Bunlar kendisi tehdit ediyor, diyor. Bunlar siz ebedi cehennemde kalacaksınız. Ama diğerleri günahlarını çektiği kadar ceza neyse, onun sonra Cennet'e misafir edecekler. Ee, onun için bu da işte rehenkasyon hastalığıydı, bir şey yok sizin ortaklarınız içinde yani Allah'a eş koştuğunuz putlar vardır denilir. Yani Belasteler onlar da ona Allah diye tapınıyorlar. Halbuki bakın çok nazik bir şeyde Allah'a tapınılmaz. Allah'a ibadet edilir. Allah'a tapılmaz. Putlara tapılır. Allah'a ibadet edilir. Çünkü Allah mabuddur. O mabudun adı Allah'tır. İçinde bunlardan herhangi bir şeyi yapacak kim o çok münezzehtir. Allah bütün kendisine ait olmayan basıplardan münezzeh. Böyle bir şey Allah'ta yok. Mesela Allah korkmuştur. Haşa. Allah katildir. Haşa. Öyle bir şey yok. Allah'tan katil ya Allah rahman Rahman'dır Rahim'dir. Onun için Allah bu gibi sıfatlardan münezzet beridir. O, o, o sıfatlar Allah'ta yoktur. O çok münezzetler. Eş katmakta olduklarından da müberradır. Müberra seçilmiş. Beri onlardan yoktur bir şey. Şurada onun tam o şey de var. Böyle garı. kılımış, temiz böyle bir şey Allah'ta yoktur. İnsanların kendi ellerinin kazındığı, iktiyarlarıyla yaptıkları burada itiyar yaşlı manasında dedi. Seçmek, seçme yani şey. Kendi ihtiyarıyla yaptı, kendi gönlüne, kendi arzusuyla yaptı, kendi seçmesiyle yaptı, buradaki ihtiyarın manası oldu. Yaptıklarından şerler yüzünden karada, denizde fesat belirdi ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, onlar ki olur ki rücu ederler. Şimdi buradaki mana şu. Senin ortaklarınızınız içinde yani yapma potlarıcık bunlardan herhangi bir şey yapacak kim? O senin eline yaptığın taştan, kaftandan yaptığın potlar hangisi Allah'ın yaptığını yapar ki? Zaten canstı. Kendi mutaş ki kimimidesik? O çok mineciyetiyor. Eş katmakta olduklarında mümerler ve insanın kendi eliyle kazandığı, işte yaptıkları şeyler. Yani yüzünden karada denizde, fesat belirdi ki, yani Allah eş koştukları için bir takım de insanlar ciddi ceza gördü birbirini geldi falan, o inan o, o inanmadı. E, Allah yaptıklarının bir kısmını ona tattırsın. Allah, hadi bak bunları yaptım, o, o size yardım etsin. Yarın cehennemi cehenneme Ahirede gittiğin zaman ondan sana yardımcı olacaklar mı? Hayır, denizde bir kaza geçiren, en başta gemi batıyor. Kutlarımı sığınacaksın, Allah'a, Allah. onlarla sonsuzluğu yine Allah'tır. Çok enteresandır, Allah'ı tanımayanların sonsuzluğu yine <gülüyor> Allah, olmuş, Allah olmuştur, yok başka, yok, Yakıştı. Işte. Bu başlarına felaket getiriyor ki Allah onlara, gerisin geri dönsünler vücudu etsinler, vücudu etmek, ricattan devlet dönüşler meydana gelir. <gülüyor> Yine asırlarına dönsünler. De ki, burada emir Hazreti Peygamberidir. De ki, arızda gezip dolaşın da daha evvel geçenlerin, sizden evliye gelmiş olan insanların akıbetinin nice olduğunu görün, onların çoğu müşriklerdi büyükleri ee, arkada bıraktıklarını, <gülüyor> böyle bıraktıkları eserlere kalanın çoğu mücüklerdi. Onları bıraktı çünkü onların yaptıkları evleri Allah bir şekilde yıktı, medeniyeti bir şekilde yıktı. Gidip onları görün. İşte arkamda mücüklü bir en son komple bezim. Benerdağın Altın kalanlar Gözümüzde gördüklerimiz Onların çoğu müşriklerdi Allah'ın Reddine asla imkan bulunmayan O günü O günü Kıyamet günü Gelmezden evvel ki o gün Bütün insanları bölük Bölük ayıracaklar Yüzünü haydi o dost doğru Dine çevir İnsanlar bölük bölük olacaklar ama diyor ki, artık yüzünüzü doğru olan İslamiyet'e çevirin. Büyük inançlardan size fayda yok. <gülüyor> Bu bölük bir aylıcaklarının bir kısmı cehenneme gidecekler, bir kısmı cehenneme gidecekler. Cennet de, cehennet de, cehenneme. Daha evvel bir derste gördük, şimdi diyor ki her kul, herkese cehennem görecek. Yani cennete giden yol, cehennemden geçecek. Ama bu demek değil ki senin e, has kulağına illaki cehenneme gireceksin değil. Hz. İbrahim'de olduğu gibi, Nemrut Hz. İbrahim'i bir ateşe attı ama ateş söndü ve orası cennet gibi bir yer oldu. Cennet yolcuları cehennemden geçerken, onlar için bekliyor ki cehenneme girecekler. Hayır, girmeyecekler. Yani cehennem onlara bir gül bahçesi, bir bahçe gibi görünecek. Cehennem, cennet şeklinde onlar görünecek. Ve, ama hem de cehenneme uğramış olacaklar, Bahçeye gelecek ama onlar cehennem görecekler. Yani cehennem onlara cennet gibi görünecek. Nasıl Hz. İbrahim Ateş cennet gibi göründüyse, onlar da cehennem öyle bir bahşiş şeklinde görecek. Ya biz cehennem görmedik. Ya gördün kardeşim, cehennemi geçirme. Sen cehennemi görmedin. O cehennemi geçirme. Bunu anlatıp istiyorum. Kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Ne yaparsan yap, kendin yaparsın. Yani i̇yi de yapsan kendine, kötü de yapsan ki sanayi mediyetteki ne sanayi. Kimde iyi bir amel ve harekette bulunursa cennetteki konakları kendileri için hazırlanmış olurlar. Şimdi diyor ki çok zamandır insan cehennem örtünü kendi sırtında taşıyıp götürür. Gelmiş şimdi cehennem yanıyor. yakacaksın? O gün götüreceksin. Cennet de öyle, cennetteki misafir edeceğin yerde sen kendin hazırlıyorsun kendi Malzemesini kendin götürüyorsun oraya. Burada her türlü denayeti işler de cennet bekler. <gülüyor> olacak iş değil, Allah'a yakışmasın. Bütün iyilikler yap, öteğine yap. Vardır günahını çekmiş edecek bir şey Ancak herkes ne yaparsa kendine ne yaparsa. Başkasının haksızlık yaparsan ona haksızlık yapsan ama cezasını kendin çekersin. İyilik yaptın, iyiliğin kendin görürsün. Ona iyilik, kötülük yaptın, neyse, onu sebeplendirdin. Ama ona hayrında, şevrinde kendin görürsün. Bunun hikmete iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanların Allah'ın fazla ilahisi, Allah'ın feyizlerine, ilahi feyzen ile mekyafattan mükev dilenme Allah hayırları mekyafalandırıyor. Senin defteri ameline mekyafat yazıyor, cevap yazıyor. Çünkü o küfür edenleri hakikaten sevmez. Allah tabii ki küfür, küfür inkarı sevmez ve bizleri de bu yoldan çevirmek için peygamberi gönderir, kitaplar gönderir, veliler, alimler gönderir. Mektep hocalarımız da bize doğru yol aslında gösterirler. Ama en son mehtip hocalarımızı takmıyorsak kendine kendine başka bir kapı arar. Allah'ın rahmetinden size taktırması emriyle gemilerin takması. Şimdi Arşimet alip, Su, cisimler suda yüzmesinin sebebini buldum, buldum, buldum, buldum diyor. Neyi buldu? Cisimler suyun üstünde kalıyor. Niye kalıyor? Sudan daha kalıyor. Hark gemileri, koca demir yönü ama batmıyorlar. Niye? İçinde hava var. Için Başıma diyor. Koca kızdır, demir keyif. Batmıyor. Neye batmıyor? İçinde i̇şte hava var. Onun için batmıyor. Ha. Ama bu, bu hepsi demin olsa batar mı? Değerli batar. Hiç izlenmez. O zaman Aşmet dedi ki, işte bunun ağırlığı sudan daha hafif olduğu için efendim, suyun üstünde kalıyor Aşmet vardı. Pişik de okuduk biliyorsunuz. Bu da şimdi bu diyor ki, Allah'ın rahmetinden, bu da Allah'ın rahmeti. Demirlerin su üstünde yüzmesi de bir rahmet. Niye rahmet? Çünkü dünyanın dörtte biri de yetmiş kilselerdi. Nasıl? Biz geldiğimiz orada yapacaksın. Daha burada da bu da Allah'ın insana bir rahmetidir. rahmet dedi? Diyor ki gemilerin akması, o deniz üzerinde gemilerin yürümesi. Eski kayıtlar sonra büyük, yerkenli gemiler rüzgarın tesiriyle hareket etmiş. Kimde? Kömürliyken bazı doktorlar şundan bundan Bunlar da güzel Allah'ın verdiği nimettir, kısmettir. Atması fazlından nasip aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi de onun ayetlerindendir. Buradaki ayet sadece şu görünük Kur'an cümleleri değil. Ayet bir işin, bir fiilin adıdır aynı zamanda de Allah'ın ayetlerindeydi. Bu Kuran'daki şey bir görebilen göz lazım. Basiret sahibi göz lazım. Hareketleri görüp manalandırabilmek için basiret lazım. Göz lazım insanların. Kalp gözü lazım. Bu göz görür, kalp karar verir. Allah Ha şöyle. Ant olsun ki biz senden evvel kavimlere nice peygamberler göndermişizdir de. Yani Kur'an'ın yürütülüğünde <gülüyor> verdiği 27 peygamber değil, binlerce peygamber gelip geçmişti Kur'an-ı Kerim bunlardan bize sadece 27 tanesini bildirmiş. Kâfi miktarda bize yani ev kulları benim peygamberlerim var işte görüyorsun ama bunun gibi daha birçok peygamber var. Ve diyor ki Allah ben peygamber göndermediğim hiçbir insanı, kavmi cezalandırma. Yani ben sana haber vermeden sen niye cehenneme atayım ki? Yani Allah insanları cehenneme, e, o gün olsun, olsun diye yaratmadı ki. Değil mi? Allah iyi biz kendi oldun. Biz oraya. kendi oraya, or ya. Kim daha Yaratma de. Ya Allah bizi iyi işte iyi ameller yapsın. Daha doğrusu kendiniz seyredeceği aynı olsun diye yarattı. Allah kendine bakacak. bizim aynı olursa. İşte tutulsak, doğduysak Allah kendimize göremeyecek. Parlaksa görecek. <gülüyor> bu İyi, iyi ayılamış, bir kötü ayetmiş diyecek. Ancak olsun bir sene evvel kavimleri Necep peygamber göndermişiz de onlara açık açık Burhanlar Burhanlar deliller. Şahitler, seyretler, Burhan. Getirmişlerdi. O peygamberler öyle değil. Fakat iman etmektedir için biz o günah işleyenlerden intikam almışızdır. Allah peygamberi göndermiş. Bunlara ittinan mı? Bunlara atam ettikten peygambere göndermiş. Ama onların peygamberleri de gelmişler. Ve o peygamberler bir takım Nur'an de, deliller göstermişlerdi. Onları sen sesini basın demişler. Evet. Peygamber'e ayı yardı, sen sihir, evet. e, sihir yaptı. Ayı efendim gidiyormuş gösterdin. Göşününde kaçın. Kılı geldi de kıl öldü, ayı çiftliyordu gibilerden saçma sapan yaklar. Daha geçtik bir sene evvel, Muhallistan'da bir tarih bulundu. Orada ayı iki yarıldığını gösterdi. Daha evvel de bunlar oldu. Fakat biz onlardan intikam almışız dedi orada. Yani bana inanmayanlar, peygamberine inanmayanlar Allah o gün intikamını alıyor. Ya yani peki kendimi bırakmayım Müminlere yardım etmek ise üstümüzde bir haktır. Ben müminleri korum nitekim gerek İslamiyetin neşri sırasında gerek daha sonraki zamanlarda Allah kendine kendisine inandığı korumuş ve ben. bu benim üstümde bir hak. Burada çoğu kullar üstümüze ediyor Allah hep ''Ben'' demekten kaçırmıştır. ''Ben'' kaçırmıştır. O ''Ben'' demiyor ama biz ''Ben'' diyoruz. ''Ben yaptım, ben yaptım, ben yaptım, falan biz diyoruz. ''Ben, benliğimiz oldu.'' Bunu Allah, Allah olduğu halde yapmadı, yapmıyor ama biz kul olduğumuz halde yapıyoruz. Allah birçok yerde ''Biz'' demiştir. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Çok engel birkaç ayette ''Ben'' Ben sıfatını kullanmıştır. O da mecrübe belki, belki de ki, belki Allah'ım bana benden korkunur. Bunu da de bir kafamıza vura, vura, vura bana vura söylüyor. Allah o diyor ki, rüzgarları gönderir de onlar bir bulut kaldırırlar. Rüzgarlar ise bulutları hareket ediyorlar derken Allah bunu gökte nasıl dilerse öyle Allah bulutları istediği bir yere toplar, istediği yere dağıtır. Görüyoruz, birkaç gün diyor, burada yağmur yağacak der. Yağmur bulutu topluyor, ama dağıtam toplamak yağmur yaslı. Onu parça parça diye topladığı gibi dağıtır diyor. Nihayet görüyorsun ki aralarında yağmur çıkıp durmaktadır. Bu da hep yani yoğunlaştığı zaman içindeki yağmur yeryüzü çekimiyle içindeki sular yüzüne yağmur rahmet şeklinde yağıyor. Bizim Anadolu'da yağmur deme rahmet derler. Allah rahmeti yağıyor. Yağmur, yağmur da topla için rahmettir. Bizim için rahmettir. Artık onu kullarından kimi dilerse ona nasip eder. Onlar da hemen sevinirler. Bekliyoruz ki yağmur yağsın, doğaya çıkıyoruz yağmur yağsın derden. Bekliyoruz. Halbuki onlar bundan evvel üzerlerine Allah'ın yağmur indireceğinden katiyen ümitlerini kesmişlerdi. Artık yağmur yağmayacak ama işte bir gün Mekke'de sekiz sene yağmur yağmamış. Bir çöğ hastane Mekke'ye görüyor. Hayvan şaşkın. Su insan bir için yemem şey girmiyor. Su alıyor. hayvan da çözülmüş. Oradan sahamiyeden sahabe sahaben birisi ama peygamberin Medine'ye göçtüğü sırada Mekke'ye ceza verdi Allah. Memuriyet. Hazreti Peygamber Mekke'de iken bitmek bilmedi mi? O kadar ezacı iki kafas çektikleri halde Peygamber Efendimiz de be Mekke'ye gelen Boğuluk içerisinde, ben seni hatırın için Mekke'ye boğuluk veriyorum diyor. Hadi peygamber Mekke'de Medine'ye götürdükten sonra yedi sene yağmur yağmıyor, ceza. Bu arada bir bir aslan Mekke'ye geliyor. Şaşkın hayvan su ya yani yiyecek var yok. Bunda Mekke'de kalan sahabilerden Medine'ye göçmemişler. Ya Rabbi diyor, hadi biz cezalıyız, bizi susuz bırakmayın şu zavallı hayvan için. Yağmur yağdır da, şakır şakır şakır yağmur yağıyor. İşte Allah'ın rahman sıfırları, tecelli ediyor. Aslan bir can Ama seversin sevmesin. Bak ya, kaç kaçınca ama sevmesin de döne seversin. <gülüyor> <gülüyor> Aslan ve metki kafirleri dolu ama rahman sıfırları. Doyuruyor onları, yiyeceğin içi suyun Her şeyi köper. Geniş manada kalın. Dar çerçevede almayın. Şu şu ayetleri geniş manada alırsak binlerce misal bulabiliriz. Binlerce sonsuz misal O Onun için şimdi dar bir çerçevede kalmayın. Geniş manada alın. E, e, e, Düşünceniz büyük olsun. Büyük bir düşünün. Tabii ki onlar bundan evvel üzerlerine Allah'ın yavruyu kesmişlerdi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor şimdi. Arzı ölümünün ardından, şimdi ölüm, arzının ölümüne defteri de kış mi? Her şey kuruyor, bir şey bulamıyorsun. Dağlar kurmuş meyvelerden. Arzının ölümüne sonra. Nasıl diriltiyor, nasıl diriltiyor? Havaları, ilk, ilk, ilk, ilk gelir, güneş yani çıkıyor, o da ne yapmış Dünyayı kulağına tutmuş, 23 lira çevirmiş. <Gülüyor> Mevsimlerin gelişi, devam olan karın gelişiyor. Efendim gece-günüz oluşu, soğuktan sabırışlar, hep bu dünyanın eğikliğinden geliyor. Kayak kolay, yorgunluğunu alakoy. Tutmuş, dünyayı çevirmiş kulağından, eğmiş öyle. yaz-kış. Gece gündem, oraya kısa gündem, ama yok. Şüphe yok ki, o ölüleri de herhalde tekrar dirirticidir. Dünyayı dirittiği gibi ölümleri dirtecek. Hiç yoktan yarattı da, yani nihayet bir kemik uçundan da, işte şunu omuninin dibinde mendep kemik denen bir kemik. O hiç, hiç ükülmezmiş. Ee, Zat var. O kanser hasta şey kaç mı? Kanserden öldü. Nüvbağcı cem. diyor ki bir oksijen atomundan diyor tekrar birbirine olacak. Bu kadar basit işlenmiş. O her şeyi haklıya katil Her şeyi haklı yapar. O o hakka sahiptir. Art olsun olsun. Yemin, tam dedi. Bir rüzgar gönderir de onu eserini sarılmış görünerse ardından muhakkak küfleme başlar. Bu kafirler Allah'ın güzel şeylerini gördü derdi sarası yapraklar. Ama işte Allah'ın gördüğünüz bak gemici ağacı kurudumun bir muhakkak sebep vardır kurumasında. Bunun için sen arkalarına dönüp giderken. O daveti ölüler de duyuramazsın, sığırlara, sağırlara da işitilemezsin. Şimdi, onlar ne yapsan görmezler, işitmezler. Sen onları boşuna uğraşma. Çünkü diyor Allah, zaten aklındaki şeyde de öyle, biz onların gözlerine damga bastık, görmezler. Kulaflarına damga bastı. İşitmezler. Sen onların arkalarından gidip durma. Boşuna kendini yorma. Onlar senin sözlerini işitmezler ve senin gösterdiği muzeleri görmezler. Kur'an en büyük müze. Gör işte. Kur'an ona gönderilmiş. Gör bak, Görmezler. Bir de şu var. Sen onları arkasından gitmeye git mecbur değilsin. Sen ancak tebliği edeceksin. Yani onlara zorla ki sen bu dini kabul et deme, tebliğ ed. eden, eden kabul eden eder, etmeyen etmez. Bu bize de şey. Bir dersin doğru şeyler söylesin söylesin söylesin, inanmaz. İnanmaz. güzel şeyler söylesin, inanmaz. Ona mecbur değiliz. O Söylesin. Adamsa. O senin söylediğinle bir şeyle alır, değilse, bakarız sen. Bütün ömrümüz onu vereceğiz ki, daha onu ona harcayacağım emeği bir kölü ağaçlandıracağım ama daha minas bir topağa ağaçlandıran daha kolay, daha çok, daha büyük olur. Köy dedim, kurmuş kalpler. Sen de köyleri dahi sapıklardan ayırıp. Doğru ile iletici değilsin, bırak onları kendi başına bırak gitsinler, tebliğ ettin, ettin yaptı ettin, mı eyvallah, yapmadın mı, Bile güle. Sen başkaları değil ancak ayetlerimize iman edip de Müslüman olanlara yalnız onları dinletebilirsin. <gülüyor> Onlar inandılarsan sana <gülüyor> iletler, sorarlar, aslına baktık öğrenirler senden. İnanmıyorsa inanmaz. İnanmazsın zorla onlara öğretemezsin. Öğretmediyorsan kendin oyuldu harca var. Onu yenebilsin başkalarına ima etcek